Merhabalar Radyo Havan dinleyicileri. Türküler ve Yaşam programında bu haftada çok değerli ozanlarımızı sizlere tanıtmaya çalışacağız. Evet ben de merhabalar diyorum. Herkese sevgiler, saygılar. Yine Radyo Havan'dayız. Yine Türküler ve Yaşam programındayız. Türkülerimizi dilimiz döndüğünce sizlere ulaştırmaya, ozanlarımızı tanıtmaya çalışacağız. Bugün de yine sırada birkaç ozanımız olacak. Evet değerli ozanlarımız var girişte de söylediğimiz gibi Hı -hı. E, ama hani 18. öncelikle 18. yüzyıl ozanlarımızdan bahsedeceğiz sırayla evet. gidiyoruz ya geçmişten günümüze İlk ozanımız ne olsun? Pir Mehmet'ten bahsedelim biraz Pir hocam Mehmet'ten Hı -hı. bahsedelim. 18. yüzyılın son yarısında doğduğu ve 19. yüzyılın ilk yarısında öldüğü sanılıyor evet. Sanalıyoruz diyoruz çünkü diğer ozanlarımızda da olduğu gibi yaşantılarıyla ilgili hani kesin bilgiler elimizde yok ve çok sınırlı bilgiler var tabii ki. Ee, ancak tabii bazı araştırmalar e, ile şiirlerinden kişiliği üstüne bir takım ipuçları çıkartıyoruz. Ve bu yolda onun üzerinde yorumlar yapabiliyoruz. Evet. Pir Mehmet hep Mehmet dede de deniliyormuş. Eskişehir yakınlarında Bektaşi Tekkesi'nin şeyhine bağlıymış. Hatta şöyle bir dörtlük de var. Bir Mehmet'im kendi kendine gezer. Sultan Şüca dedem eylemiş nazar. Aşıklar methini okuyup yazar. Pirimin cemali nur Allah Allah diye de bir dörtlüğü var. Buradan da öncelikle... E, ...eskiden... ...şöyle zaten bu şeyden bahsetmiştik... E, ...diğer ozanlarımızda da... ...hani medreseler, okullar olmadan önce... ...tekkelere bağlılar. Ve tekkelerde eğitimlerini alıyorlar. Pir Mehmet de onlardan birisi. Önce Eskişehir'de bir bektaşi tekkesine bağlanıyor. Oradan hem dini hem de ilmi... ...hem de musiki eğitimini oradan alıyor... ...daha sonra kendisi oradan ayrılıp... ...artık hani icazata, evet. icazet alıyorlar ya... Ee, Seyit Battal Gazi tekkesine... ...şeyh oluyor kendisi... ...daha sonradan da... ...ve orada yetişiyor... ...hatta bir şiirinde yine şu şekilde açıklıyor kendisi bunu... ...sabah seherinde gelir okuruz... ...bülbül olup gül dalında şakırız... ...günahkar kulunuz biz de fakiriz... Seyit Battal Gazi efendim medet... ...diye de devam ediyor... Böyle bir giriş yaptım Pir Mehmet'le ilgili. Çok fazla elimde bilgi yok dediğim gibi. Biraz evvel evvelde belirttiğim gibi. Sizde neler var? Neler söyleyebiliriz Şimdi Pir Mehmet bendeki, adına? Bendeki şeylerle <gülüyor> anekdotlara girmeden önce şöyle bir aydınlatma yapalım istersen. Hı -hı. Çünkü hani antolojide de, halk edebiyatın bilgisinde de Hı -hı. iki türlü Pir Mehmet adı geçiyor. Hani bakıldığı zaman, incelediğimizde. Şimdi tarikat edebiyatımızda da Pir Mehmet adlı iki tane şair var ama... Bunlardan birincisi sizin de söylediğiniz 16. asır şairi Pirsultan Abdalın oğlu diye bilinen Mehmet. Hmm. Diğeri de işte şu anda hani söylediğimiz 18. asırda 19. Evet. asıra kadar uzanan bir şair olan ki Pir Mehmet. Daha çok hani Piusdan yaptığın oğlu ile karıştırılabiliyor ama hı hı. bizimki ikincisi olan de evet, bu, bu on, hafta anlatacağımızda ikincisi olacak. Ben burada hemen bir Türkiye arasıyla çünkü ondan birkaç tane şey hemen var tanıtalım. verelim tamam. Tanıtalım. Evet. Evet. Erdem'in ağzından dinleyelim Erdemcim buyur. Sultanı sultanım Nemden incindin Gül yüzlü sultanım Nemden incindin Söz katar araya Eldir efendim Ben kulunum haki Payına geldim Aradan noktayı Yar yar kaldır efek Ben kulunum haki payına geldim Aradan muhtayı yar yar kaldır efe Hayal meyal gelir, dostun vefası Hayal meyal gelir, dostun sefası Budur aşıkların mekanı hası Aşığın maşula cevri cefası Böyle cevreyleme yar yar Aşığın aşığa cevri cefası Böyle cevreyleme yar yar öldüreyim Mehmedimim zatın bilenler Bir Mehmedimim zatın bilenler Mecnun olur dostça malin görenler Kusur mu gözetir sultan olanlar Bazı kusur işler yar yar buldurur ef sultan olanlar bazı husur işler yar yar kullure ağzına sağlık kardeşimci evet gerçekten değişti Erdal Arzincan yorumlamıştı değil mi bunu Bir de şöyle bir şey var şimdi şiirlerine baktığımızda mesela bu şiiri aslında altı kıta Hı hı. ama altı kıtanın mesela ilk işte üçünü diyelim ki bir besteci alıyor besteliyor işte müzisyenlerimizden mesela Erdal değiş tarzında Erdal Erzincan'ın değiş tarzında yapmış bir de Erol Parlak o da hı hı. yine değerli bir müzisyen o da son üçünü almış mesela uzun bir şiir çünkü hani altı kıtanın zaten bestelenmesi de mümkün olmuyor zamanda açısından o da kendince en hoşuna giden bölümlerini alıyor mesela üç tanesini üç kıtasını alıyor ve Farklı bir tarzda besteliyor. O da daha türkü formunda biraz bestelemiş mi diyelim. Müzikal açıdan biraz daha farklı. Bir de onun örneğini verelim. Aynı tamam. eser mesela. Tamam. Tamam. Bir Doğru. de onun örneğini görelim. Vefası hayal hayal gelin dostun vefası budur aşıkların yar yar mekanı hası mekanı hası budur aşıkların. Aşığın maaş var, cevri cephası Aşığın maaş var, Yeter cevreyleme yar yar, öldür efendi Öldür efendi Yeter cevreyleme yar yar gülüdür efendim benim sultanım. Çirdim şurda beş günü senin şanın goldur mağtır düşkünü benim sultanım Senin şanın goldur düşkünü benim sultanım ben bir divane kul Ölüm şaşkını Ben bir divane kul Ölüm şaşkını Gösterdi darını Yar yar gülüdür efendim Benim sultanım Gösterdi darını Yar yar gülüdür efendim benim sultanım Sultan olanlar Bazen kusur işler yar yar kuludur efendim Benim sultanım Bazen kusur işler yar yar kuludur efendim Benim sultanım Da. Çok güzel bir eser, gerçekten evet. de güzel bir eser. Güzel yorumladınız Peki, hocam, öyle yani evet. Allah. İşte yani biraz aslında tatile gittik. Bir hafta ara vermenin verdiği bir şey bu. Biraz yani, da üşüttük de orada, yaylalara çıktık, soğuk ooo, karlı mevsimde. Ne hep, güzel. O taraflar. Ee, bu arada dinleyicilerimize de selamlar getirdim böyle güzel güzel sıcak. Ne güzel. E, paylaşımlardan kalan böyle bir enerji var içer, içimde. Hakikaten güzel oldu. İyi Hı -hı. de dinlendik. Zinde döndüm yani ilk yarının. E, Şeyini atmış olduk biraz. Olsun. Yorgunluğunu atmış olduk. İyi oldu yani. Çok güzel oldu. Çünkü yorumlama da güzel oldu. Gerçekten de Hani kolay eserler değil aslında bunlar. Yani dediğim gibi profesyonel şey istiyor. Siz de onu yaptınız. Estağfurullah. Evet. İşte Şimdi... iki değişik örneği vermiş Hı -hı. olduk biz. Bir şeyin Ozan'ın bir şiirinden iki değişik örnekti. E, bitireceğiz galiba. Bir, bir şey yapalım. De hani Son pek olarak pek da şey yok zaten. Hı -hı. Bildiğimiz kadarıyla da. Yani şimdi tarikat edebiyatımızdan bahsettiğimiz gibi bunların e, ne dedik Abdülmecit Abdülaziz devirlerinde de yani eski siz bahsettiniz Seyyid Gazi tekke, tekkesinde post nişinde bulunmuş. Hı hı. Kendisinden sonra yerine oğlu Şair dede de geçmiş. Evet. Yani dolayısıyla şimdi biz Hece ve Aruz ile kaleme alan Pir Mehmet ve oğlu Ali İlhamide'denin zamanımıza kadar yaşama şansı hiç pesiz bağlı oldukları Bektaşi tarikatının hı hı. De, özelliğinden gelmekte. Hı hı. Uzun yıllarda çünkü Bektaş Tekkeleri'nde bu şiirler okulduğu için de şöhretleri evet. bu dönemimize kadar gelmiş. Evet. Son olarak bildiğim kadarıyla onunla ilgili bir eser daha mı vardı? Var. Ondan önce de Hı -hı. E, işte bu konuların yanında aşk, ayrılık ve doğa temalarına da yer vermiş şiirlerinde. Duru ve coşkulu bir dili vardır diyelim. Hı -hı. Pir Mehmet'le alakalı ve son olarak da bir türkü daha örnek verelim. Onu da Erdem yine seslendirsin Erdemcim. Tamam dinliyoruz. Bye. <laughs> yolcu oldum yola düştüm yollarım ali çağırır yolcu oldum yola düştüm yollarım ali çağırır bülbül oldum güne düştüm güllerim ali çağırır güllerim ali çağırır Bulut gibi göğe aldım, yağmur gibi yere yağdım Gözümden çok yaşlar saldım, sellerim Ali çağırır, sellerim Ali çağırır Buhana misman gelmişim ya ağlayıp kahk gülmüşüm Buhana misman gelmişim yahalayıp ağlayıp kahk gülmüşüm Bahre umman dalmışım göllerim ali çağırır, göllerim ali çağırır. Pir Mehmed'im aşka düştü, aşk dalgası hadden aştı, virdimize Ali düştü. Dillerim Ali çağırır, dillerim Ali çağırır. Evet, teşekkürler Erdem. Güzel bir eserdi yine. Evet. Evet, bu Pir Memetten sonra, şimdiki ozanımızdan sonra Dertli'yi tanıtmaya çalışalım hocam. Evet. Aşık Dertli de 18. yüzyıl halk şairlerindendir. Hı hı. Gerede yakındaki Çahan, Reşadiye nâyesinin Şahneler köyünde doğmuştur. Evet. Asıl adı İbrahim ve mahlasını genellikle lütfi olarak kullanır. Hı hı. Geçimine aşk, Aşık kahvelerinde saz çalıp, şiir söyleyerek sağlamıştır. Hı hı. Yani İstanbul, Konya ve Mısır'da Gezlilerden gezmiştir aşıklık geleneğinden dolayı Ankara'da vefat etmiştir Dönemin en ünlü aşıklarından olan dertli birçok çırak yetiştiren son ustalardan da bir tanesidir Yani benim bendeki olan bilgilere göre de evet, evet. Şimdi divan halk ve tekki edebiyatlarındaki geniş kültürü sayesinde de daha sağlığında yaygın bir şöhret kazanmış Divanı taş baskısıyla birçok defa basılmıştır o döneme ait Fuzuli, Aşık Ömer, Gevheri gibi şairlerin etkilerini taşıyan dertli hı hı. çağının öbür saz şairleri gibi Aruz'la gazeller, divanlar, kalenderiler yazmıştır. Hı hı. Aruz'la yazdığı şiirlerde kusurlu bir nazım tekniği kullandığı için pek başarılı olamamıştır. Yani genel anlamda biz, evet. bizim bildiğimiz anlamda. E, genel çok bilinen eserleri de var. Yani... Bu konuda da hani bölüm bölüm türkülerde söyleyeceğiz ama evet. tam detayına daha devam edeceğim. hani Özel yaşantısına tamam, girmedim ama o zaman türküyle tanıtalım. Evet, evet. Yani dönelim. Hı hı. En bilindik eserleri hatta TRT repertuarında da yeri vardır ve mutlaka geçilir repertuarda hı hı. konservatuarda. Havalanma telli turnam. Evet çok Türk güzel. gitme ile karşı. Hadi bakalım dinleyelim size. turunum havalanma telli turunum aman aman aman ey. uçup gitme yele karşı ah Zülüflerin tel tel olmuş Zülüflerin tel tel olmuş Aman aman aman ey. Döküp gitme yele karşı Ah niye doğdun sarı yıldız Mavi yıldız, yıldız, yıldız, yıldız, yıldız, yıldız Evler yıkan, beller büken Kanlı mı olduk, kervan kıran dön, dön, dön. Dertle der ki dünya fani dertleder ki dünya fani Aman aman aman ey. Seni sevmen neyler malı Ah niye doğdun sarıyı Mavi yıldız yıldız, yıldız, yıldız, yıldız, yıldız Yakışmazsa öldür beni Yakışmazsa öldür beni Aman aman aman Yeşil gelin Ele karşı Ah niye doğdun Mavi yıldız Sarı yıldız Yıldız yıldız Yıldız yıldız Dön Evler yıkan Beller büken Kanlı mı olduk Kervan kıran döndü Döndüm, döndüm, döndüm dön. Evlere yıkan, beller büke, kanlı mı olduk kervan kıran? Döndüm, döndüm, dön, dön, dön, dön. öyle iki kıtasını söyledik sadece Mahlas'ı dinlensin diye aslında üç kıtası e, repertuarımızda var notalanmış bir şekliyle. Evet güzel çok bir güzel, eser değil mi? Hem eser. serbest bölümleri var Hı -hı. hem kırık bölümleri var. Tabii, ben bunu de çok hani severim şimdi, bu eseri. E, şey olarak edebiyat anlamında bakıldığı zaman dediniz ya şimdi konservatuarlarda da önemli bir yer tutar diye. Tabii. Gerçekten de zor. Söylenişi hani baktın, de evet kolay biraz. Kolay diye tamam Hı -hı. serbest bölümlerde var ama çok farklı gördüm. Evet, Şimdi evet. tekrar hani dertlinin genel şeyine dönelim isterim. Hı hı. Bu e, aşık geleneğinden dolayı devamlı dolaştığı için uzun seyahatlere çıktığından dolayı yani e, bakıyoruz aruz ile yazdığı gazel ve e, biraz önce söylediği kiyece ölçüsüyle yazdıkların yanı sıra koşma ve samayiler de yapmış mesela hı hı. o anlamda. Hani e, ben gerçi yeri geldim bilmiyorum ama. ...onun en çok hani bildiğim, benim bildiğim... ...bizi dinleyenlerin de tahmin ediyorum... ...düşünecekler. Şey var hani... ...Telli sazdır bunun adı... ...ne ayet dinler, ne kadı... ...bunu evet. çalan anlarken... ...şeytan bunu neresi diye bir eseri var. Çok evet. Yani çok onu, e... onu aslında şey değil mi... ...genelde yakıştırıyorlar. Aşık Veysel'e... ...diye evet he, biliyorum. Değil öyle, mi? Aşık ama... Veysel'in diye bilinir ama... ...aslında değil. Aşık Veysel'in değil, değil. değil. Onun sözleri de baya bir uzundur... E... Erdal Azincan yorumlamıştı. Bence onun yorumundan bir dinletelim Dinleyelim mi? Ha, ben evet. onu da çok yeri geldi Dinleyelim. çünkü. Evet. Hepten gelmiştir dağlı terbülbül gibi dilim Yemen'den alınır teli şeytan bunun neresinde Yemen'den alınır teli şeytan bunun neresinde Aşkınlarına dalmışım mürşidi kamil göl dersini birden almışım şeytan bulun neresinde Aşkınlarına dalmışım müşşilik hamil görmüşüm dersini birden almışım şeytan bulun neresinde Hakikatta bende oldum, taliplere bir bir sordum Hakikat yolunda kaldım, şeytan bunun neresinde? Hakikat yolunda kaldım, şeytan bunun neresinde? Müftü gibi yalan demez, söyler diri, dolan bilmez Hakim gibi haram yemez, şeytan bunun neresinde? <Gülüyor> Müftü gibi yalan demez, söyler diri, dolan bilmez Hakim gibi haram yemez, şeytan bunun neresinde? <Gülüyor> Olur yandır ceddimiz kamil kendimiz. Tarkat yol bendimiz şeytan bunun neresinde tarkat yol bendimiz şeytan bulun Harkat yol ben doldu söyleyeni emrah oldu derdi sırrım yürek oldu şeytan vurun neresinde Harkat yol ben doldu söyleyeni emrah oldu derdi sırrım yürek oldu şeytan vurun neresinde <Gülüyor> Evet, gerçekten güzel sözleri de var. Hani evet, en azından kesinlikle. Erdal Erzincan da onu güzel yorumlamış. Hı -hı. Son olarak şöyle hani benim elimdeki bilgilerle de tamamlayalım Dertli'yi. Dertli'nin hani lütfi mahlasını kullandığını söylemiştik baştan da. Dertli takma adının yaşamının güçlüklerinden geldiği söyleniyor genelde. Evet. Bir başka söylenti de bir sevi yüzünden kendisini Ustrayla öldürmeye kalkıştığı için Dertli adını aldığı yolundadır. Dertli yani bu anlamda da e, hani biraz önce söyledik bunu pek mesela ben de bilmiyordum hani intihar etme özelliğinden dolayı. Hani hep yaşadıklarının dertli olmasından işte çağındaki zorluklardan falan diye bahsederek düşünmüştüm ama öyle değilmiş. Bu da elimizdeki bilgilerden bir tanesi. E, çok... Yaşamda da işte dediğimiz gibi İstanbul, Konya, Mısır Çok gibi gezmiş, gezmiş. köyüne dönmüş ama en son hani yine doğduğu köye dönmüş. Orada ozanlıklarla ve yetiştirdiği işte ustalık geleneği yönündeki eserlerle bitirmiş. Şeyle de çağında da söylediğimiz gibi ünlü ozanlarımızdan biri olarak da tarihe geçmiş. Son bir, eseriyle... son bir eseri de yine Hı -hı. biz Erdem'in yorumuyla dinleyelim Erdemcim. Girdabı Mihnet'i senden dinleyelim. <Gülüyor> bu mihnette kapandım kaldım. Vermedin bir yandan ses kara baktım. Anladım gafilsin uykuya daldın uyu uyu uyu. Deli gibi eskara baktım oh yok. Yalancı dünya dünya Dertliğe çıkar mı bu işin ucu Şimdi fark eden yok altını Tuncu <gülüyor> Evvel beğenmezdim mesip papucu. <gülüyor> Verdirdin bir çara meskhara baktım o oh Yalancı dünya dünya Evet, çok güzel bir eserdi. Ben de çok, Erdem, beğendim. çok beğendim. Ağzına sağlık. Ee, gerçekten şimdi bunu hangi ustadan dinlemiştik daha önce? Hangi kim almıştı eserine? Erda Onun son albümü. Onu da hatırlatalım. De, evet, hatırlatalım. Evet, evet evet hatırlatalım. Bu evet, değerlere sahip şey. çıkılması lazım diye düşünüyorum. Evet, Gevheri'ye geçelim hocam. Son bu bugünkü son işleyeceğimiz da Gevheri. Hı -hı. Hayatı hakkında pek fazla bilgi olmayan ozanlarımızdan bir tanesi Öyle, yine evet. hani biraz önce Aha. söylediğimiz ozanlar gibi evet. e, aruz ve hece ölçüsüyle şiirler yazan Türk şair önceleri asıl adının Mustafa olduğu sanılırken sonradan Mehmet, bir yani şiirindeki e, bir kenter kulundur garip Mehmet hatta hı hı. Mehmet dizesinden adının Mustafa değil Mehmet olduğu ileri sürmüştür hı hı. dolayısıyla bir de e, Ozan ve Hattat Bahri Paşa'nın divan katipliğini yaptığı da bilindiği evet. için. E, eğitimli onun, de bir insan eğitim, olduğunu evet, anlıyoruz. Evet bu şimdiye kadar e, işlediğimiz Ozanların dışında eğitimli olan, özelliği, hani, çok evet. özelliği olan. Çünkü Hı -hı. o zamanlar Osmanlı döneminde de ya, divan katipliği yaptığına göre de evet. yani, iyi bir eğitimden geçmiş evet, birisi. Evet yalamış diyorlar ya eskiler. Evet Öyle imparatorun gerçekten. büyük yani, memleketlerinde de kısa aralıklarla hani e, katipliklerini Hı -hı. yürütmüş. İşte oradan evet. oraya atanmış falan. Ama bunun yanı sırada da o da devam etmiş. Ve hatta şiirlerinde de padişahlardan bahsediyor ve fetihlerden bahsediyor. Buradan da yine anlıyoruz hani şeye yönetime yakın olduğu ve onları takip ettiği. Takip etti. evet. Hı -hı. Çok şeyde Şükrü Elçin hani yine araştırmacılardan bazı şiirlerden geçen Hacı Bektaş adını onun Hacı Bektaş Veli'ye intisabından çok bir bektaşi muhibbi olmasını işareti olarak kabul ediyor. Evet. Da. Yani o da yine... Hani bu kadar e, farklı yapılan ama Bektaşi tarikat geleneğinin, geleneğinden birisi, devam evet. edenlerden bir Hı. tanesi. E, tam şarlı İbrahim Naimettin de Hadikatü Şuhayda ve Müstekimzade'nin Zade'nin i Hattatin adlı eserinde adı geçmektedir diye. O da bir uyarıda bulunuyor. Musiki ile de ilgilenmiş olan Gevheri'nin kendi adını taşıyan bir de hava varmış. Mesela musiki siz bilmiyorum konservatuvarda da bunu dinlediniz mi bilmiyorum. Nedir? Gevheri adını taşıyan bir hava e, musikide varmış. Ben onu ilk hmm. defa bu notların arasında bu gördüm. Hmm, melodi demek istiyor. Yani. Olabilir. Hmm. Evet, olabilir Aruz ile lazım. yazdığı şiirlerinde başta fuzil olmak üzere klasik şairlerimizin de tesiri görülüyor. Hmm. E, yine bir örnek verelim mi ilk girişte? Hemen, fazla hemen. şey yapmadan. Hemen. Gevheri'den de bir örnek Ver verelim hocam. Dost bağının meyvelara erişti diyelim. Dost bağının meyveleri erişti, Aman aman erişti Ayva benim, turunç benim Nar benim Aman aman nar benim Gözüm yaşı manlara Karı Aman aman garıştı. Cefa benim sitem benim Yar benim aman aman yar benim Cefa benim sitem benim Yar benim aman aman yar benim Güzel bir güzel güzelleme besin. değil mi? Evet çok güzel. güzel. Bir de çok eski bir yani, türkü olarak biliniyor. Belki şimdi yeni nesil... Erdem'in hatırlaması güç oldu tabii. Ya. Belki Zakkale'den dinlerdik değil mi? Bu evet çok eski. Abi, şimdi mi? sanatçıyı hatırlamıyorum ama kulağımda hep kalmış. Evet. Zakkale yorumu benim de Hı, kulaklarımda olabilir. kalmış. Hı. Oldukça da eski. E, unuttuğumuz türkülerden de onu da hatırlamış olduk. Evet oldu. güzel oldu böylece de. Şimdi... E, Gevheri aslında usta bir aşık. Hani bu anlamda da işte örneklerinden bir tanesini verdik. O yüzden de onun sevilip örnek alınmasına da bir vesile olmuş. Hı hı. Tek adı aşağı nasip olan bir hususta sadece onun şiirlerine yer veren bir mecmuanın bulunmasıdır. Şimdi özellikle Gevheri adlı bir mecmua da varmış yani o, o anlamda da. Şiirler arasında da çeşitli tarih olaylara yer verenler de var. Ee, ne var? İşte Avustralya'ya karşı açılan 1663 ve 1680 Dokuz seferler için söylediği şiirlerde mesela biraz evet, önce size de söylediğiniz onu, gibi. evet onun gibi e, farklı şeyler de var. E, Şairnamelerden sadece Gubade adı geçmekte e, ve Süni ve hizide ise... Gefer adıyla kayıtlı olan şairin ...gevheri olmasa da muhakkak hani, o anlamda da her farklı farklı şeylerde gözüküyor evet. isimlerde gözüküyor. E, yine bol türkülü olacağı için biz yine ara vermeden. Bir Türküyle türkülerle devam edelim. edelim. Evet, peki edelim. Erdemcim sen yorumla dinleyelim bir türkü daha. Gevheri'den ne var? <Gülüyor> Zemkime hey pir hey bir hey pir eylesem feryad feryat bir kanız alımdan şikayetim var şikayetim var çevrim nedir mümkün hey pir hey bir hey pir eyledi berbat de hey, hey. eyledi berbat alımdan yar yar şikayetim var Of oh, oh, oh şikayetim var Parami benler, rahmi peykanımdan bu gönlünlünler, bu gönlünlünler. Bir adil bey olsa hey bir hey pir hey bir adam dinler, hey, hey adam dinler. Bir kanlı zalımdan yar yar şikayetim var o Şikayetim Hey bir hey bir, hey bir gayrı ne çara gayrı ne çara Dile geçer geçmez ol sitemkara ol sitemkara Derdimi diyeyim hey bir hey bir hey bir. bari hüngkara bari hüngkara han zalımdan yar yar şikayetim var o oh, oh, oh şikayeti derdimi diyeyim hey biri hey biri hey bir. bari inkara bari inkara bir han alımdan yar yar Şikayetin bahruf şikayeti. Evet güzel bir eserdi. Bunun örneklerinden bir tane daha yapalım mı hocam. Bir örnek daha ben söyleyelim. Birlikte bir diyet olarak Evet umarım. bakalım. Ey benim nazlı cananım severim kimseler bilmez ey benim nazlı cananım severim kimseler bilmez bir iştir geldi başıma çekerim kimseler bilmez bir iştir geldi başıma çekerim kimseler bilmez Bak şu fele yenişine, saldı sevdayı başıma Bak şu feleğin saldı sevdayı başıma Gece gündüz ataşıma yanarım kimseler bilmez Gece gündüz ataşıma yanarım kimseler bilmez Söyle şu hayata girmesin de kanıma varın söyle şu hayata girmesin de kanıma bir ateş düştü canıma tüterim kimseler bilmez bir ateş düştü canıma tüterim kimseler bilmez Gevheri ümidim haktan, yandı şu bağırırım firhattan. Gevheri ümidim haktan, yandı şu bağırırım firhattan. Ey efendim derdi aşktan ölürüm kimseler bilmez. Ey efendim derdi aşktan ölürüm kimseler bilmez. Evet çok güzel eserleri birlikte söylediniz siz de. Hı -hı, e, sağ olun. ve Mustafa Özarslan yorumlamıştı bu güzel eseri. Biz Burada de da Erdem Bengüş ve Sevgi Can Dalga çalıştık. güzel bir şekilde yorumladılar. Şimdi gevheriyi son olarak onun hakkında hani kapatmadan Hı -hı. önce söyleyeceğimiz ne var diye bakıyorum. E, çağdaşları olan işte Aşık Ömer ve Karacı olan zaten bunlar hepsi birbirinden Hı -hı. etkilenmiş olan birbirlerini işte seven ozanlar. sürekli dinleyen ozanlar. Ve kendinden sonraki ozanlar tarafından da çokça sevilip dinlenen ve etkilenilen ozanlar da aynı şekilde. Gevheri onlardan birisi. Hani dedik işte divan edebiyatı e, yolunda ürünler vermiş ama... ...özellikle en çok sevildiği eserler Hece vezniyle yazdığı ve halk edebiyatında evet e, oluşturulan şiirleri. E, aşk gibi, gurbet gibi bu temaları çokça işlemiş. İşte demin de dediğiniz gibi koşmaları, semayeleri var ve bugünlere dek ulaşmış. Özellikle de şu türküsü çok gençler şey, evet, evet. gençler tarafından çok bilinir. Söylesek kim gelirse, ama gevheri olduğunu bilirler mi onu bilemiyorum. Bilirler çünkü mahlası da çok söylendiği için sanırım bilinir. Onu söyleyelim. Evet. Zamanımız kalırsa diğer eserlerine Hı -hı. de yer veririz. Müzik Başına bir hal gelirse canım dallara gel dalara Başına bir hal gelirse canım dallara gel dalara Seni saklar vermez ele canım seni saklar vermez ele seni saklar vermez hele canım Dağlara gel dağlara Dağlara gel dağlara Bu canım aşka düşeli canım Aşk odu ile pişeli bu canım aşka düşeli canım aşk odu ile pişeli yeşil dağlar menekşeli canım yeşil dağlar menekşeli yeşil dağlar menekşeli canım Dağlara gel dağlara Dağlara gel dağlara Gevheri düştüm dillere canım Diyarı gurbetelere Yevheri düştüm dillere canım Diyarı kuvvet ellere. Vallahi vermem canım Billahi vermem Vallahi vermem canım Dağlara gel dağlara Dağlara gel dağlara Vallahi vermemelere canım Dağlara gel dağlara Dağlara gel dağlara Çok güzel. Yani şimdi bu tabi bunu dinleyenler grup yorumu diyecekler. Tabii. Çok hemen. güzel. Çünkü herkesin gençlerin hatırladığı şey evet. grup yorumdan. Ama bu düşünün eser. yani Gevher'i üstelik dediğimiz gibi eğitimli birisi. Hı -hı. E, seneler önce, yüzyıllar önce yazmış bunu ve hala güncellini koruyor grup yorumda. Evet. Bunu çok güzel hayata geçirmiş evet. sözleriyle beraber diyelim. Evet, Aynen hocam. öyle. Başka da söyleyeceğimiz çok da bir şey yok aslında. Zamanımız da doldu. Bence bu arayı bir türkü dinleterek tamam. değerlendirelim. Hı hı. Leyli, leyli, leyli Bir yara sebep Bir yara sebep Bu duyur ahvalinizde Leyli, leyli, leyli Bir yara sebep Bir yara sebep Ezersin Sağ olunmay karşımdayla Leyli leyli leyli Bağrım ezersin Bana derler niçin Melul gezersin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 çerim yarın elin dün oğlu gel Esinler Bir yara sebep, bir yara sebep. Turan Engin yorumuyla dinledik. TRT repertuarında olan çok e, sevilen, bilinen bir eserdir. Yorumunda güçlüdür Turan Engin'in. Onu da almış olduk. Ee, kapanış geldi yine, yine. yine süremiz geldik. bitti Maalesef çok çabuk gitiyor, ee, Güzel geçiyor bence Umarım dinleyicilerimizce de bu vakit güzel geçiyordur Bu bir saat boyunca hoşça vakit geçiriyorlardır Tadalıyorlardır ee, Haftaya görüşmek üzere diyeyim ben o zaman Veda edeyim Hoşça kalın, Türkülerle kalın diyorum ve Celal abiye Evet bakıyorum. hocam ben de Bizleri dinleyen Radyo Han dinleyicisi olan eczacı arkadaşımın bir notu var ee, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 78 kuşağı eczacılık olarak her yıl geleneksel olarak e, buluştukları gibi bu yılda 16 ile 19 Mayıs tarihlerinde İzmir'de buluşuyorlar. Güzel. Ee, o yüzden de eczayı e internet sitesinde adresleri var ama benden rica ettiği için ben tekrarlayayım küçük harflerle a u, f, 78 kuşağı e, e, gen.tr'den e, geniş detaylı bilgiye ulaşabilirler bu hafta ben de programımızın sonuna geldiğimiz için Türküler ve Yaşam programını burada noktalarken Erdeme ve Suat'a teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere Türkülerle kalın, da hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın. hoşça kalın. Türküler ve Yaşam programına ulaşmak için turkulerveyasam.etieo.org.tr Sürküler ve Yaşam Hazırlayan ve sunanlar Celal Özel, Sevgi Can Dalga